Müzekkin nüfus Nefislerin terbiyesi Kutbul Arif' eşrefolu Rumi Hazretleri Tabin uyandığında yapması gerekenler Talip uyanır uyanmaz hemen içini hak teâaya yönlendirmeli Allah'ın emirlerini düşünmeli. Allah'tan başka bir şeyi düşünmeden onu zikretmeyledir. Sadık müritler küçük bir çocuk gibi olmalıdır. Çocuklar çok istedikleri bir şeyi düşünerek uyuduklarında uyanır uyanmaz aynı şeyi isterler. Talip de çocuk gibi muhabbet ettiği şey üzerine uyanıp ayaklanmalıdır. Rasûl-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. ''Nasıl ölürseniz öyle dirilirsiniz.'' buyurur. Sadık müritler uyandıklarında maksatlarının ne olduğuna dikkat etmeli. Zira kıyamet gününde de kabirden maksat ve murat neyse buna göre kalkılır. Müridin maksadı Allah ise kalkışı hoş olur. Derdi başka bir şey ise durumu zor olur. Zira insan uyandığında gönlü fıtratındaki temizlik üzere uyanır. O halde, Hakk'a talip olanlar, gönüllerini Allah'tan başka bir şeyle meşgul etmemeliler ki, fıtratlarının nuru onları terk etmesin. Talip uyanır uyanmaz, Allah'ın zikrine başlamalı. Gönlünü Allah'a yöneltmeli. Allah'a kaçmalı, başka şeylerin zikrinden korkmalı. Gönüllerini Allah'ın zikrine ayarlayana Rabbani nur iner. İçleri bu nurla temizlenir. Böylelikle, gönlünde ilahi koku ve esintiler oluşur. Talip, üzerine ilahi marifet dökülmüş halde uyanırsa, şu duayı okuması uygundur. Şükür, hamd ve sena, öldükten sonra bizi dirilten, ruhlarımızı iade eden Allah'adır. Öldükten sonra tekrar dirilten ve mahşerde toplayıp hesaba çeken Allah'a hamd eder, onu överiz. Bu duayı ettikten sonra, kalkıp abdest almalı, gecenin son kısmına kadar, namaz ve zikirle meşgul olmalı. Ardından, abdestini tazeleyip, sabah namazına kadar, birkaç rekat daha kılmalıdır. Böylece, sabah namazına hazır olur. Müezzin, sabah ezanına, Allahu Ekber diyerek başladığında, Müezzinin söylediğini tekrarlamalı ve şu duayı etmelidir. Ey yücelik ve azamet sahibi! Ey kahrın ve izzetin doruk noktası! Ey yardım ve kudret sahibi! Ey dünya ve ahiretin maliki olan Allah'ım! İşittik ve itaat ettik. Senden affımız için yalvarıyoruz. Ey Rabbimiz! Sonunda dönüş ancak sanadır. Müezzin, ikinci kez Allahu Ekber deyince, kendisi de bunu söylemeli. Ezan boyunca müezzini dinleyip, onun dediğini tekrarlamalı. Ezan bitince, ezanın duasını etmeli. Namazın sünnetinin ilk rekatında, Fatiha suresiyle birlikte, kafirun, ikinci rekatında da, Fatiha ile birlikte, İhlas suresini okumalı, selam verince de 7 veya 17 kez Allah'ım günahlarımdan dolayı pişmanım, onlardan tövbe ediyorum, sana hamd ediyor, seni tesbih ediyorum demelidir. Peşinden sabah namazının farzı için cemaatle birlikte imama uymalı, namaz sonrasında tesbih ve duasını yapıp iki elini yüzüne sürmelidir. Gün doğumuna kadar zikrine devam etmeli, kerahet vaktinden sonra iki, dört veya altı rekat işrak namazını kılmalıdır. Bunlar bittikten sonra başı batıya ve yüzü kıbleye dönük halde yatıp bir iki saat uyumalıdır. Uyandığında ise fukara dervişlerle yoldaş olmalı, kendilerinden yoldaşlık öğrenmeli. Bu sayede önünde açılan nurlu yollardan Allah dostlarının kapısına varmalıdır. Nefs terbiyesi için nasıl bir uyku olmalı konusunda söylenenler yeterlidir. Geri kalanı ileride zahir ve batın konuları anlatıldığında ele alınacaktır. İnşallah bu kitapta çözülmemiş bir mesele kalmayacaktır. Uyku ve uyanıklığın hakikatini öğrendikten sonra, uyumanın zararı olmaz. Bu sebeple alimin uykusu ibadetken cahilin ibadeti bile zillettir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem alimin uykusu cahilin ibadetinden hayırlıdır buyurmuştur. Evet, bilenle bilmeyen bir değildir. Bilen işler, bilmeyen ne işler? Alim gönlünü Allah dostlarının terbiyesiyle, Hak Teala'nın tevhidinde diriltendir. Gönlü tevhide ermiş, ve tevhidle dirilmiş âlimin gözleri, uykuda olabilir. Ama gönlü, Hak Teala'ya yalvarıp yakarmadadır. Yukarıda anlatılan miktarda uyumanın, talibe zararı olmaz. Evet, nice azizler, gece uykusunu terk etmiş, sen de, İçini ve dışını bu hakikatle süsle. Böyle yaşayan azizlerin ardından git. Gitmezsen yoldan çıkar, şeytanın tuzaklarına yakalanır ve ebedi azaba uğrarsın. Allah korusun. Uykuyu rahatlık olarak görüp sabaha kadar yatıp uyumak olmaz. Bu hal müminin alameti değildir.